Bölüm 164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap Hadis 952 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen, Herhangi bir Müslümanı, Allah, çocuklara olan şefkat ve merhametinden dolayı, cennetine koyar. Hadis 953 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın, Ergenlik çağına ulaşmadan, üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi, ancak yemin yerini bulacak kadar bir süre dokunur. Hadis 954 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir kadın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, ve, ey Allah'ın Rasûlü, senin sözünden hep erkekler istifade ediyor. Biz kadınlara da bir gün ayır. O gün toplanalım, Allah'ın öğrettiklerinden bize de öğret, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki, şu gün şurada toplanınız, dedi. Kadınlar toplandılar. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, gidip Allah'ın kendisine öğrettiklerinden, onlara da öğretti. Sonra onlara, sizden ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğunu kim ahirete göndermişse, Allah, o çocukları anneleri için cehenneme karşı siper yapar, dedi. Kadınlardan biri, ''Bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir?'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Evet, iki çocuk için de geçerlidir.'' cevabını verdi.